Fethullah Gülen, Meryem Validemizin Efendimiz ile muhtemelen evlendiğini kitabında anlatıyor. Bunun ruh anlamında bir evlilik olduğunu belirtiyor. Böyle bir mana vermek ne derece doğru bir yaklaşımdır. Delil olarak da Meryem Suresinin 17. ayeti gösteriliyor. Ya Bunlar yani kendisini Allah'ın yerine koyma dışında bir anlam ifade etmez. Yani şimdi şeyde o Meden 17 kaçın sayfadaydı? daydı? 19. sure. 305. Evet 305. sayfa. fetekhezet min dunihim hijaban farselna ileha ruhana fetemessel leha besharen semiye biz ona ruhumuzu gönderdik o da bir insan gibi şekillendi temsil etti yani bir insan kılığına girdi onun karşısında tamam şimdi işte bu ruh Allah'ın emri anlamına gelir şeyde eee yani melekler Fusilet suresinde olacak. Yok Duhan suresinde olacak. <gülüyor> 41. sure. Yok 40. yok. Kaçtı Duhan? <gülüyor> <He? gülüyor> <41. gülüyor> yok canım Duhan 41 değil, Fusilet 41. 44 44 ha. Cahilul Melaiketi Rusulen Fussilet miydi ya? <gülüyor> Yok. Fussilet de miydi? Bakayım de ya.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 Câilul Melaiketî Rusûlen Uli Ecnâhetin Nesnâ Vesulâ Yok şey değil Fîhâ Hâmîm yani vel kitâbîn Fîhâ yufrakû kulli emrîn hakim emrâm min indine İnnâikûl Duhân Duhân, e Duhân'daydı niye peki ben Duhân diyorum Dukan, Ha, duhan doğru bulmuşuz da o ayet numarasını şaşırmışız demek ki. Tamam. 5. ayet. Baktım yani duha duhan olarak hatırlıyorum. 455. 400 495. Evet. Tamam. Duhanı doğru hatırlamışım demek ki. Ama ayetin numarasını tam hatırlamamışım. Hı hı. Evet. Bak diyor ki Allah Allah, az önce ben bu ayeti görseydim, tamam nasıl görmemişim ayret, başlamıştım da. Hayamin <gülüyor> vel kitabil mubiyin, o zaman Duhan diye başka bir sure açmışımdır mutlaka. İnna enzelnâhu fî leyletin mubârake innâ kunnâ munzirin İşte biz bu Kur'an'ı bereketli bir gecede indirdik, biz uyarda da bulunuruz. Fiha yufrakû kulli emrin hakim, o şey gecesinde Kadir gecesi ki bu Kadir gecesini anlatıyor. Yani karara bağlamış her bir iş e, taksimat yani görev paylaşımı yapılır melekler arasında. Emram min ilina kaptığımızdan bir emir olmak üzere, inna ikunna biz o melekleri elçiler olarak göndeririz diyor. Rahmeten rabbik Rabbinden bir rahmet olarak. Şimdi bu gelen meleklerin de Kadir suresinde de tenezzelü'l-melâketu var-ruhu yani tenezzelü'l-melekleri iner, onlarla beraber de ruh olarak yani o ruh da Allah'ın emri. Allah'ın emrini taşıyan melek demektir. İşte Allah'ın emrini taşıyan melek, yani şeyin e, İsa Aleyhisselam'ın yaratılması ile ilgili emrini taşıyan melek, Meryem Validemizin karşısına bir beşer şeklinde girmiştir. O ruh, onun içeri, onun o gelen emrin içeriğidir. Onun için mesela Cenab-ı Hak de ruh denir, ruh der. Kadir gezesinde Cebrail Aleyhisselam o ruh ile inmiştir. yani nedir? şeydir. Yani bu emrin içeriği olan o bilgi, bilgidir. İnsana da Cenab-ı Hakk ruh üflenir, O bir bilgi sistemidir. İnsanın vücudundaki o bilgi sistemi dolayısıyla biz bilgi üretebilen, bilgiyi değerlendirebilen bir yapıtayız. Yani sadece iyi anlamak için şu bilgisayarlara yüklenen bilgi sistemi gibi. Tabi aynı değil ama anlayabilmek için onu örnek olarak veriyorum aleyhi Rasulullah sellem biliyorsunuz Allahü Teala vema vema muhammedun illa Rasul min kabili rusul'' Muhammed sadece bir Rasuldur ondan önce de çok Rasuller gelmiştir bir de Fatemün Nebiğindir en sonuncudur ama biliyorsunuz bu şey bu paralel din bu hurafeciler Allah'ın dinini perişan eden bu insanlar Rasulullah'ı tutarlar. Ta Allah'ına beraber yaparlar. Allah şey hakikati Muhammediye diye bir saçmalık uydururlar. İşte efendim şeyin bir paranın önü ve arkası gibidir derler. Ve maalesef bu bakın bunda burada çok açıkça tenkit ediyorum. Bir an önce değiştirilmesi lazım sık sık söylüyorum. Yanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde tenkitsiz olarak yer alıyor. Allah'la Hakikat-ı Muhammediye bir hakikatin şey, bir, bir, bir paranın yazı ve turası gibi yani aynı hakikatin iki ayrı yüzü şeklinde anlatılıyor. Ondan sonra şeyden ee, Rasulullah ne zaman kendisine ruh üflenmiştir? Anasının rahminde. Ondan önce yok. Herkese anasının rahminde ruh üflenir. Ve insan anasının rahminde şekillenir. Ondan önce herhangi bir şeysi yoktur. Bunda Cenab-ı Hak Ali İmran Suresinin 49. sayfada e, 6. ayetinde söylüyor bak huvellezî yusavvirukum fil arham. Size rahimlerde suretinizi veren O'dur. Yani bizim yapımızın oluştuğu yer ana rahmidir. Ondan öncesi yok. O nasıl yaptı? Keyfe yaşa. Tercihine göre. Herkesi orada kendine ait olan özelliklerini ana rahminde koyuyor. Ve ana rahminde de vücut tamamlandığı zaman Mü'minun Suresinin 14. ayeti ve Secde Suresinin 9. ayetini birleştirdiğinde tamamen yapı bittikten sonra ruh yani bilgi sistemi insana üfleniyor. O da tıpkı şey gibi işte şu bilgisayarın her şey yapılıp bittikten sonra ancak sistem yükleyebiliyorsunuz değil mi? İşte onun gibi. Yani vücudun tüm organları tamamlandıktan sonra ruhfleniyor. O andan itibaren insan diğer canlılardan farklılaşıyor. Ancak Rasulullah'ın öyle Meryem validemizin karşısında bilmem haşa tövbe estağfurullah. ya bunlar çok yani. İnsanların dinleriyle oynamak kadar kötü bir şey yok. Yani bunlar gerçekten ahirette yani hoca takımı herhalde cehennemin en kötü yerinde ceza görür. Çünkü bunlar sadece kendilerinin değil, nesilleri de maalesef yoldan çıkarıyorlar. Evet.